2016 numaralı konu, Rumların ileri gelenlerinden birinin Herakle ashabın galibiyetinin sebepleri hakkındaki sözü, Hz. Peygamberin o sahabi karşısında, düşmanlar yarım gün bile dayanamazlardı. Bizans İmparatoru her akıl Antakya'da bulunduğu sırada Rumlar ashabın karşısında mağlup olup kaçtılar. Her akıl, Allah sizi kahretsin, karşınızdaki Araplar da sizin gibi birer insan değil mi, dedi. Evet, onlar da bizim gibi birer insandır, dediler. Her akıl, peki, onlar sizden daha mı çok, dedi. Hayır biz onlardan kat kat fazlayız, dediler. Her akıl, o halde neden devamlı yeniliyorsunuz, dedi. O zaman ileri gelen bir kişi, çünkü onlar geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, sözlerinde durur, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, birbirlerine zulüm ve haksızlık etmezler. Oysa biz, içki içer, zina eder, haram yer, sözümüzde durmaz, soygunculuk yapar, zulmeder, faiz ve tefecilikle uğraşırız. Allah'ın hoşnut olacağı şeyleri nehyederiz, yeryüzünde bozgunculuk yaparız, dedi. Bu söz üzerine her akıl, doğru söylüyorsun, dedi.